Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve nebine Muhammed. Kardeşlerim, uzun yıllardır duyuyoruz, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Değil mi? Güzel konuşmak, şöyle asık suratlı, kaba hareketler yapan insanları pek beğenmiyoruz. Ama bunu bizim de yapmamamız gerekiyor. İki esnaf düşünün, bir tanesi sirke satıyor, hemen yan tarafında da, Başka bir esnaf bal satıyor. İlginç, sirke çok kullanılmadığı halde az az da olsa birçok insan geliyor sirke alırken yan tarafta envai çeşit bal var ama gelen giden yok. Nihayet merak ediyor o bal satan esnaf. Niye kimse bana gelmiyor da çok fazla talibi olmaması gereken sirkeyi almak için o kadar insan ikide bir sirke alıyorlar? Bunu birine soruyor cevap. Aynen şu kusura bakma ama sen bal satsan da senin suratın sirke satıyor yani asık suratlısın ama yandaki esnaf sirke satıyor evet insanın yüzünü ekşiten bir şey ama öyle güzel bir esnaf ki öyle güzel tatlı dili var ki insanın ihtiyacı olmasa da az az da olsa alası geliyor demiş. Bunu niye anlattım? Hayatımızın her döneminde hangi işte çalışırsak çalışalım, kimle diyaloğa girersek girelim, tatlı dilin, güler yüzün ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Ama öyle bir konuyu bugün konuşacağız ki, maalesef bunda asık suratlı olmamız, kaba huylu olmamız, tebliğ yapıyorum derken tam tersine insanları İslam'dan soğutma tehlikemiz var. Evet, tebliğden bahsediyorum. Allahu Teala'nın sevmediği, yasakladığı, razı olmadığı şeylerden insanları uyarmak, yapma kardeşim demek. Bak şurada şöyle bir sohbet var, burada burada şöyle bir yazı var, ne olur yapma demek. Aynı zamanda da iyiliği anlatmak, iyi yolu anlatmak. Gerek halimizle, hareketlerimizle, gerekse bak kardeşim bunun doğru yolu budur, bu yanlıştır diyebilmek. Maalesef biz sadece iyiliği anlatma görevinin, kötülükten men etme görevinin sadece hocalarımıza ait olduğunu düşündük. Bu büyük bir yanlış. İslam'da her insana düşen görevler var. O da elinden geldiği kadar dinini yaşamak ve bunu insanlara anlatmak. Bu aynı namaz gibi, aynı oruç gibi bize lazım olan, aynı faizden kaçmamız gibi zina'dan, içkiden kaçmamız gibi dinin yasakladığı ve önemli olan bir mevzudur. Maalesef bu bugün çok fazla ciddiye alınmamaktadır. Hepimizin problemi ve hepimizin üzerine yüklenen aslında bir görev bu. Ali İmran suresinin 150. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allahu Teala'nın sana nazil olan rahmeti sebebiyle, Habibim, sen onlara yumuşaklıkla söz söyledin. Eğer sen kötü ahlaklı, kalbi katı, onlara fena söyler ve şiddetle muamele eder olsaydın, onlar senin etrafından dağılırlardı. Eğer onlar kusur ederlerse affet ve onların günahlarına da Rabbinden mağfiret iste ve bazı işlerde, Onlarla istişare et. Bir işi yapmak kastettiğinde Cenabı Allah'a teveccüh et. Zira Allahu Teala zatına tevhizi umur eden kullarını sever ve onlara muhabbet eder. Duyduğunuz üzere bu ayet-i kerime Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem insanlara nasıl davranması gerektiğini gösteriyor. Dikkat ettiyseniz tam da bugünkü Konumuzla alakalı. Sözde yumuşaklık. Söylenecek sözü güzel bir şekilde yumuşakça söylemek hem kalbe daha fazla tesir ediyor hem de daha çabuk kabul edilmesini temin ediyor hem de başlanan bir işin devamını sağlıyor. Musa aleyhisselamı bilirseniz kendisinin dilinde bir tutukluk varmış allah Teala'ya dua ediyor kendisi, yardımcı olarak Hazreti Harun yollanıyor aleyhisselam. Hazreti Harun da o zamanın en güzel tane tane konuşanlarından biriymiş. Buraya dikkat buyurun, Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama allah Teala emrediyor Nahl suresinde. Firavun'a gidin de ona yumuşak söz söyleyin. Bakar mısınız? Peki kime buyuruyor? O zamanın zaten konuşması tesirli olan, belki de zamanının en iyi hitabeti olan insana yine de bu uyarıyı buyuruyor. Ona yumuşak söz söyleyin. Kime? Belki de zamanının en berbat, en kötü, en şeytanlaşmış insanına. Buraya dikkat etmek lazım. Ben tebliğ yapıyorum derken, ama bir dakika, doğru bir teknik kullanıyor muyum? Yerinde, zamanında ve kullandığım cümleler, hitabetim, davranışlarım uygun mu diye bakmak lazım. Şimdi aklınızda kalması için yaşanmış ibretik bir durumu anlatacağım. Bundan asırlar önce. Tufeil bin Amr-ed-Devsi radıyallahu an. Kimdir? Yemen taraflarında oturan Devs kabilesi eşafından bir zat. Sadece kabilesinin değil, diğer Arapların da en ileri gelenlerinden cömertliğiyle meşhur bir sahabi. Tenceresi ocaktan hiç inmezmiş, kapısı da gelenlere devamlı açık durulmuş. Açları doyurur, kendisine sığınanı korurmuş. Ticaret erbabı ayrıca şair bir zat. Onun Müslüman oluşunun bugünkü programın mahiyetiyle ilgili bizim için önemli bir durumu var. İslam macerasını bizzat kendisi anlatıyor. Diyor ki, bir gün Mekke'ye geldim. Mekke eşrafı beni karşıladı sağ olsunlar, misafir ettiler, ziyafet verdiler. Bu arada Kureyş'ün ileri gelenleri başlarındaki sıkıntıdan söz ettiler. Dedi ki, ya Tufey, şehrimize hoş geldin ama bizim derdimiz büyük. İçimizden bir adam çıktı, peygamberimizi kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğunu söyleyerek, babayı oğuldan, kardeşi kardeşten, karıyı kocadan ayırmaya başladı. Sihirli sözleri var. Haşa. Aman bu adama yaklaşma tufeil. Bizim başımıza gelenin, senin kavminin de başına gelmesinden korkuyoruz. Bak seni uyarıyoruz. Onunla asla konuşma ve ondan bir şey dinleme. Çünkü seni etkiler, seni de büyüleyebilir dediler. Tufeil radıyallahu an anlatmaya devam ediyor. Dikkat edin. Bu tuhaf sözler karşısında ona yaklaşmamaya, peygamberimizden bahsediyor, ona hiçbir şey söylememeye, konuşmamaya, hatta ondan bir şey dinlememeye karar verdim. Ertesi gün Kabe'yi ziyarete giderken, orada onun sözlerini duymamak için kulaklarıma pamuk tıkadım. Allah Allah. Kâbe'ye vardığımda, onun Kur'an okuduğunu gördüm. Görünüşü beni çok etkiledi. Okuyuşu da adeta büyüledi ve kendi kendime dedim ki, ''Yahu ben iyiyi kötüden ayırmaktan aciz bir adam mıyım da böyle kulaklarımı tıkıyorum. Niçin bu kişinin söylediklerini dinlemiyorum? Sözün iyisini kötüsünden ayıracak bir kudretim var. Onun söylediği güzelse takdir ederim, değilse, Aldırış etmem diye düşündüm. Sonra diyor, kulağımdaki pamukları çıkarıp attım. İşte bundan sonra şair Tufeyl'in gönlünde şimşekler çakmaya başlar. Şimdiye kadar böylesine güzel bir söz duymadığını düşünen tufeil ruhunu o güzel sözlere açar. Kur'an-ı Kerim'e hayran kalır. Sonra da iki cihan güneşi Efendimizin aleyhissalatu vesselam peşine takılır, evine gider.'' Mekkelilerin kendisini nasıl korkuttuklarını, neler söylediklerini, kendisinin neler yaptığını bir bir anlatır. Müslüman olmak istediğini söyler ve kelime-i şehadeti getirir ve ebedi kurtuluşa erer. Tufeil bir müddet daha Mekke'de kalmış, İslam'ı öğrenmiş, Kur'an'dan inen ayetleri ezberlemiş. Sonra geldiği yeri kabilesini, annesini, babasını hatırlamış. Siz de takdir ederseniz ki bir insan kurtuluşa erdikten sonra ailesini hatırlar, sevdiklerini hatırlar. Onların hala küfrün karanlığında bocaladığını hatırlamış, bu mutluluğu onlarla birlikte tatmak istemiş ve Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Resulallah demiş, yarın kabileme dönüp onları İslam'a davet etmek istiyorum. Benim kavmim arasında sözüm dinleniyor. Umarım Rabbim, Onlara da hidayet nasip eder. Yalnız sizden bir istirhamım var demiş. Allah'a dua edin de bana işimi kolaylaştıracak bir alamet versin. Yani daha tesirli olsun sözlerim. Peygamber Efendimiz de aleyhisselatu vesselam dua etmiş. Ey Allah'ım onun için bir ayet, bir alamet ihsan eyle. Ve Tufeil kabilesinin yolunu tutmuş. Köyüne yaklaştığında... Hava kararmış. Birden alnının ortasında bir nur peyda olmuş. Bu onun İslam'ı kolayca yaymak için istediği alamet. Allah'a şükretmiş. Fakat bunun halkı tarafından hastalık zannedileceğinden korkmuş. Bu endişeyle, ''Ya Rabbi, bu nur başka bir yerde görünsün.'' diye yalvarmış. Allahu Teala'nın izniyle ışık yer değiştirip kırbacının ucuna gelmiş. Nihayet eve varınca ilk önce ihtiyar babasıyla karşılaşmış. Hoş sohbetten sonra, Benden uzak dur ne olur baba? Ben artık senden değilim. Sen de benden değilsin deyince, Oğlum demiş, ne oldu şimdi? Ne yaptım ben sana? Babacığım demiş, ben Müslüman oldum. Oğlum demiş, senin dinin benim dediğinimdir Sen hangi dindensen, ben de o dini isterim. Tufeil yine sert bir şekilde baba demiş, öyleyse gidip yıkanman lazım, temiz bir elbise giymen lazım, sonra sana bildiklerimi öğreteceğim. Gidip yıkanıp gelen babası kelime-i getirmiş ve Müslüman olmuş. Annesi de, hanımı da Müslüman olmuş. Onlar da yıkanmışlar, gelmişler, Müslüman olmuşlar. Tufeil aynı eda ve tavırla ertesi gün deviz halkını toplamış. Onlara da İslam'ı güzelce anlatmış. Fakat çevresine kimseyi toplayamamış. Günlerce uğraşmış. Haftalar geçmiş uğraşmış ama İslam'a kimseyi kazandıramamış. Halkan'a karşı bu sefer nefret dolu olarak üzüntülü bir şekilde Mekke'ye dönmüş. Sevgili Peygamberimizin yanına gitmiş. Devslilerin İslamiyet'i kesinlikle kabul etmediklerini, Allah'a ve Resulüne karşı geldiklerini, Zina'ya, içkiye, faize devam ettiklerini anlatmış. Sonra da demiş ki peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur onlara be dua et ya Resulallah demiş. Rahmet peygamber efendimiz aleyhisselam Kabe'ye dönerek ellerini kaldırmış. Allah'ım, Devs halkını doğru yola ilet. Onları İslam'a getir. Sonra tufeyle dönmüş. Şimdi Kalmine dön. Onları İslam'a davet et. Ama dikkat edin buraya. Kendilerine yumuşak davran. Buyururlar. Tufeil kabilesine dönünce daha bir şefkatli, konuşmalarına daha dikkat ederek merhametle halkına yaklaşmaya başlamış. Aradan günler, haftalar geçmiş. Tufeil radıyallahu an yılmadan, kızmadan, sabrederek halkına güzelce İslam'ı anlatmaya devam etmiş. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmiş. Bedir, Uhud, Hendek savaşları yapılmış. Efendimizin Hayber ile meşgul olduğu sırada de devsten 80 aileyle birlikte Medine'ye hicret etmişler. Yanında kabilesinden meşhur sahabilerden Ebu Hureyre de var radiyallahu anh. Onlar da Hayber'in fethine, beraberce katılırlar. Tufeil Mekke'nin fethinde efendimizin maiyetlerinde bulunur. Efendimizden Devslilerin tapındıkları Zulkefein adındaki putu yakmaya göndermesi için ricada bulunur. Efendimizin izin vermesi üzerine kendi halkından bir grupla beraber o putu yakmaya gider. Herkes Tufeil'in çarpılacağını gözlerken Tufeil onların gözü önünde El-Zükeffeyn, ben sana tapanlardan değilim. Bizim doğumumuz seninkinden daha öncedir. Ben senin içine ateş doldurdum diye bir şiir söyler ve putu olduğu gibi yakar. Böylece Devs kabilesindeki şirk kalıntılarını da ortadan kaldırmış olur. Putların acizliğini ve kendisine yapılan zararı dahi önleyemediğini gören halkının Tümü Müslüman olur. Nihayet Tufeil radıyallahu an Hazreti Ebubekir hilafeti döneminde radıyallahu an yalancı biliyorsunuz insanlar çıktı peygamberlik iddia edenler. Onlardan bir tanesi Tuleyha'dı. Onun işini bitirince Müseylemen'in üzerine gönderildi. Oğluyla beraber birlikte savaştı ve 633 senesinde Efendim, miladi şehit oldu Tufeil radıyallahu anh. Allah rahmet buyursun. İşte bugünkü insanlığın da Tufeil bin Amr gibi radıyallahu anh vefaker, sabırlı, fedakar ve kahraman yiğitlere ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Şunu unutmamak lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde buyuruyor. Eğer sen katı ve kaba davransaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Peygamberlere Allahu Teala yumuşak davran diyor mu diyor. En son peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dikkat etmesi gerektiğini, kaba, katı olmaması gerektiğini anlattı mı? Anlattı. Sahabeler bu yolu denemeye çalıştılar mı? Evet. Az önce dinlediğiniz o kıssada olduğu gibi Demek ki ben dini tebliğ ediyorum derken hangi yolla tebliğ ettiğimizi ve üslubumuzun ne derecede karşıya sirayet edip etmediğine dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela herkesin ortasında onu rencide ede ede, sen neden bu hatayı yapıyorsun, niye şunu yapmıyorsun dememek lazım. Mümkünse onu yalnızken, mesela bugün bir mesajla, veya bir yere çekerek, sen şöyle aslında iyi bir insansın, böyle iyisin ama şöyle bir hata yapılabilir. Herkesin nefsi var. Benim nefsim şöyle şöyle şeyler ister, seninkisi farklı ister. Sendeki şu şu şu sıkıntıyı şu şekilde çözebiliriz demek varken bunu kalabalık bir yerde o kişinin kalbini kıra kıra yapmamak lazım. Hatta ilim erbabı ne diyor? Son nefeste kelimeyi şahidet telkin etmek lazım ama baktın gördün sıkılıyor karşındaki bunalıyor e, tam can verme zamanı Allah muhafaza çok fazla ısrar edersen de belki o kelimeleri reddetme tehlikesi de var derler aşırı ısrarcı ve boğacak şekilde de hadi çabuk söyle dememek lazım yani ölüm anında da ne yapıyor bu bizimle beraber kardeşler. Allahu Teala merhametlidir ve kullarına merhamet gösterilmesini ister. Bu hanımınız, kocanız olabilir. Aynı şekilde savaş meydanında bile bugün maalesef bunu göremiyoruz. Mazlumlar kimyasal bombalarla kim murduya gidiyor? Onlara göre. Ama İslam'da savaşın bile bir kuralı var. Öyle kafana göre insana işkence edemezsin. Savaşla alakası olmayan İşinde gücünde tarlasında çalışıyor bir kadın, yaşlı bir insan veya ben gayrimüslimim, şuna şuna tapıyorum veya buna buna inanıyorum dedi. Kendi inancında olan herhangi bir fitneye sebep olmamış. Ona da zarar veremiyorsun. Düşünün savaşta bile böyle. Bir de insana bir şeyler aktarırken, güzel dinimizi aktarırken nasıl davranmamız lazım? Değerli kardeşlerim, Ayşe annemiz radıyallahu anhari vefat ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allahu Teala kullarına lütufkardır. Onlara her işte kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Kardeşler, şunu unutmamamız lazım. Dua ediyoruz mesela Duamız kabul edilmiyor. Şu kadar sadaka verdim, bunu istedim ama sanki önümde bir set var. Bunun cevabını hiç bugünkü programımızla ilişkilendirdiniz mi? Neden diyorum biliyor musunuz? Bugüne kadar görüşmediğimiz, konuşmadığımız milyonlarca insan var. Dini anlatmamız gereken ama kaçındığımız, ben hocamıyım ya bana ne dediğimiz. İşte bu sorumsuzluğumuz maalesef bakın nelere sebebiyet veriyor. İnsanları kötülükten alıkoymamak, iyiyi anlatmamak o kadar tehlikeli ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bana hayat bahşeden Allah'a and olsun ki siz ya iyiliği emreder, kötülükten koyarsınız, ya da Allah kendi katından sizin üzerinize bir azap gönderir. O zaman dua edersiniz fakat duanız kabul edilmez. Tirmizi'de, İbn Hanbel'de Ebu Davud'a geçiyor. Duydunuz mu kardeşlerim? Böyle bir sıkıntı var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli buyruklarında da gördük. Bize ne bu insanlardan? Hangi günahı işliyorsa işlesin. Ben kendim bunu yapmadıktan sonra bana ne insanlar ne yapıyorsa? İşte bu bana ne demek? Neme lazımcılık da maalesef duamızın kabul edilmemesine vesile olabiliyor. Değerli kardeşlerim, geldik programımızın nihayetine. Bir şeyleri biliyorum, bu yetmiyor. Ben tebliğ ediyorum, bu da yetmiyor. Neyi, nerede ve nasıl yaptığımızı bilmek gerekiyor. Bedevinin bir tanesi, mescidi Nebevi'de, ah buyurun, küçük abdestini bozmuş. Sahabiler de onu azarlamaya kalkışmışlar, bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Adamı kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere küçük bir kova su dökün. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil. Dikkat edin. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de geçiyor bakın. Bu olay da bize aklımıza bir şeyleri getirsin. Karşımızdaki insan çok günahkar olabilir... Ama senin benim de günahlarımız var. Ama yaptığı çok çok kötü. Tamam sen o yaptığı kötülüğü onayla ama reddet. Elinden geleni yap, dilinden geleni. Ama bunu iyilik yapayım derken daha kötü hale getirme. Veya ben sana şöyle bir iyilik yaptım. Benim sayemde sen şunu şunu sağladın. Ben olmasam sen şunu yapmıyordun gibi. Veya kendimize büyük bir veli gibi görüp de Karşımızdaki insanı yerin dibine sokmaya çalışmayalım. Çünkü kimsenin sonu belli değil. Hasılı, şefkat dinindeyiz. Şefkat peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca neler neler yaşadı. Kolaylık gösterdi. Zorluk çıkarmadı. Sizde, bizde hayatımız boyunca gerek halimizle, gerek sözlerimizle, gerek yaptıklarımızla insanlara hayır anlatmaya, kötülükten men etmeye hayatımızın sonuna kadar yapabildiğimiz kadar devam edelim. Sürçü dili ettik affola. Allahu Teala'dan niyazımız diğer insanların hidayet ermesine bizleri, sizleri vesile eylemesidir. Yeni yeni tevbelere, samimi yönelişlere cümlemizi vesile eylemesi ve bu vesile ile günahlarımızdan kurtulmaktır. Allah-u Teala, insi ve cinni şeytanların şerrinden, kabir azabından, nefsemizden gelecek şerlerden, gece ve gündüz yapılan büyü ve tüm kötülüklerden, nazardan, son nefeste imansız gitmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve nebiyyine Muhammed.